İkinci Kız Emine Zengin bir ailenin tek kızıydım ben. Babam öldüğünde bana büyük bir servet bırakmıştı. Ellilik çağına gelince her genç kız gibi ben de evlendim. Eşimle ancak mutlu bir yıl geçirebildim. Ne yapalım? Takdir böyleymiş. Ömrü vefa etmedi. Ondan da hayli miras kaldı. Genç yaşta dul kalmıştım. O günden sonra yalnız başıma yaşayıp kendimi giyinip süslenmeye, takılar takınıp püslenmeye vermiştim. Günün birinde hırpane yıkılıklı bir koca karı çaldı kapımı. Üstü başı gibi yüzü gözü de buruş buruştu. Yetim bir kızı olduğunu, bu akşam düğününü yapacağını, kimi kimsesi olmadığı için kapı kapı dolaşıp benim gibi kibar ve iyi niyetli insanları düğüne davet ettiğimi söyleyince ilkin oralı olmadım hiç. Eteklerime kapanıp diz çökerek, Yana yakılı ağladığını görünce, sırf üzülmesin diye, tamam orada olacağım diye söz verdim. Akşama beni alacağını tembih edip gitti. Söz vermiştim bir kez. Aynanın karşısına geçtim, düğündür diyerek, en süslü kıyafetlerimi üstüme, en parlak taşları parmağıma, en güzel küpeleri kulağıma, en görkemli gerdanlığı boynuma geçirip akşamı bekledim. Geldi, uzunca bir süre yürüyüp konuşarak düğün evine vardık ben sade basit bir hane umuyordum büyük bir konakla karşılaşınca ne yalan söyleyeyim şaşırdım yoksul bir kocakarı için hayli lüks diye geçirdim içimden belli etmedim ama tokmağı tıklattığı üç kez geçkin bir kadın açtı kapıyı bizi içeri buyur etti duvardaki sıra sıra kandilleri yerdeki rengarenk ipek halıları Tavandaki çeşit çeşit taşları görünce, işin içinde bir bit yeniği olduğunu anlamıştım, ancak sonunu merak ederek yine ses çıkarmadım. İpeklerle döşeli küçük bir odaya aldılar sonra beni. Yerdeki minderlerle şiltelerden tutun da, masalardaki kadehlerden tepsilere kadar her bir şey altın ve gümüştendi. Gördüklerim karşısında büyülenmiş haldeyken, genç bir kızın sesiyle uyandım. Emine Hanım hoş geldiniz. Meraklı bir dille hoş gördüm dedim. Başlıyınız derken içeri girdi genç kız. Görseniz ay parçasıydı. Benden daha güzel abim sizi çarşıda görür görmez yıldırım aşkıyla vurulmuş. Sizi görmek istedi. Artan hayretime mukayyet olamadan. e ee? Sesi de yüzü kadar tatlı ve çekiciydi. Biz de sizi görebilsin için bir yol aradık. Sonuçta koca evinize gönderip bu tatlı yalanı uydurduk. Ayaktaydım. Uzanmam için ipekten sediri işaret etti. Kardeşim sizinle evlenmek istiyor. Parmaklarını kenetledi ve bunu şiddetle arzu ediyor. Kollarını iki yana açtı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle siz de kabul ederseniz… Sustu bir süre, cevap bekledi, gelmeyince devam etti. Helal bir şeyde ayıp ve kusur aranmaz. Ricalı bir dille ekledi. Lütfen beni kırmayınız. Genç kız o kadar cesur ve içten konuşuyordu ki bu tavrı hoşuma gitti. Bir hileyle bile olsa öyle ya da böyle bu konağı isteyerek gelmiştim. Hem nedense geri dönmeyi çekmedi canım. Öte yandan abini merak ediyordum. İçimden bu tür düşünceler geçerken kızın gözlerindeki rica oklarıyla minnet hançeri işledi kalbime. Algın gözlerimi yakarı yüklü bakışlarından kaçırıp teklifini kabul ettiğimi söyledim. Hızla çırptı ellerini, kalktı yanıma geldi, içten sarıldı boynuma, sonsuz teşekkürler diye fısıldadı kulağıma. Perdeyi gösterip aynı tınıyla sordu. Girsin mi? Mahcup bir gelin edasıyla boynumu büküp, evet diye mırıldandım. Bunun üzerine kız, gülümseyerek fırladı ayağa, gözleri ışıl ışıldı. Ellerini üç kez çırpınca, içeri Yusuf yüzlü bir delikanlı girdi. Kaçamak gözlerle baktım genç adama. Hakikaten de dediği kadar ve hatta çok daha fazla yakışıklıydı. Kalbim ısındı, çok geçmeden yaşlı bir imamla beraber iki şahit daha girdi o odaya. Derhal oracıkta nikahımız kıyıldıktan sonra, Bizi baş başa bıraktılar. Mahcup iki insan gibi bir zaman utana sıkıla konuştuktan sonra izin istedi eşim çıktı. Az sonra elinde mushafla döndü ve benden başkasına bakmayacağına, benden başka hiç kimseye gönül vermeyeceğine, bu musaf üzerine yemin eder misin diye üç kez tekrar etti. Her defasında canı gönülden evet ederim dedim. Çok memnun oldu. Ben de öyle. Aradan altı ay geçti. Bir sabah alışveriş amacıyla çarşıya gideceğimi söyledim eşime. Koca karıyı da al yanına lütfen deyip izin verdi. Birlikte çıktık çarşıya. İstediğim kumaşları sipariş ettikten sonra eve dönelim dedim koca karıya. Bir yere uğraması gerektiğini söyleyip beni de kattı arkasına. Beraber bir kumaş dükkanına girdik. Ben pahalı ve cins kumaşlarla ilgilenirken o dükkan sahibine Habire benim et ediyordu. Bir ara dayanamadım, yüksek bir sesle susmasını söyledim. Pustu ama bu kez de fısıltıyla sürdürdü konuşmasını. Aralarındaki fiskosu bölüp, bu tiksinç yerden bir an önce kurtulabilmek için güya, beğendiğim kumaşları sarmasını isteyip dükkan sahibine fiyatını sordum. Utanmaz arlanmaz adam pervasız bir dille bu ilk gelişiniz hediyem olsun deyince sesimi bir perde yükselterek o zaman kalsın dedim. Koca karıya döndüm. Hadi gidiyoruz. Melun karının gitmeye hiç niyeti yoktu. Ağardan alarak, dur hemen celallenme demez mi zıvanadan çıkacak oldum, kendimi zor tuttum. Arsız herif sırıtarak girdi araya. Madem karşılıksız almayacaksınız, o halde bir buğusa lütfedin. Alçak adam konuşurken, kocama verdiğim söz aklıma geldikçe sinirimden tir tir titriyordum. ''Bir senize karşılık değil bu malları, canımı bile vermeye hazırım.'' İffetsiz karı, aklı sıra beni fişekliyordu. ''Bir öpücükten ne çıkar canım, bir daha da gelmeyiz olur biter.'' Öfkemden çatallanan sesime hakim olamayıp, ''Katiyen olmaz.'' dedim. Bunun üzerine koca karı, adamın üzerime saldıracağını, kendisinin de yalancı şahitlik yaparak beni suçlu konumuna düşüreceğini söyleyip tehdit etmesin mi? Bu olayın bu şekilde kocamın kulağına gitmesindense, Gözlerimi kapayıp, yaşmamı ucundan azıcık açarak yanaklarımı utanç içinde adama uzattım. Öpeceğini söyleyip beni kandıran hınzır, yanaklarımı öyle bir ısırdı ki, acısından handi ise düşüp bayılacaktım. Yanamdaki derin izleri ve yere damlayan kanı gösterdim koca karıya. Telaşlıydı sesim. Şimdi ne yapacağız? Pişkin bir dille, elinde bir merhem olduğunu, eve döner dönmez bu merhemi sürüp birkaç saat içinde yanağımda hiçbir iz kalmayacağını söyledi. Hain karıya kanarak döndüm eve. Merhem sürmüş, fakat sürdüğü merhem hiçbir işe yaramamıştı. Akşama doğru kocam geldi. Hastaymış gibi yapıp, palas mandras girdim yatağa. Yüzümde utancın bin bir lekesi, yorgana çektim başıma. Hasta mısın diye sordu, evet diye mırıldandım. Yaklaştı, kızıla çalan yüzüme bakıp, yanağına ne oldu diye sordu bu sefer, Hemen aklıma gelen ilk yalanı uydurdum. Bu sokaklar çok dar bilirsin. Odun yüklü bir deve geçerken taşıdığı odunların kıyımı yaşmamı yırtıp yanaklarımı yaraladı. Birden öfkelendi ve yarın sabah valinin huzuruna çıkıp şehirde ne kadar oduncu varsa hepsini idam ettireceğim diye bağırmaya başladı. Çok korkmuştum. Alttan aldım. Sakarlığım yüzünden onca masum insanın kanına girmek büyük günahtır. Etme, eyleme yazıktır. Öfkesi dinleyeceğine daha da artmıştı. Hemen kıvırdım. Zaten şakaydı söylediğim. Aslında eşekten düştüm. Düşerken yanağım bir taşa çarptı. Yumuşar diye umdum. Tersine tamamen kudurdu. O halde validen bütün eşek sahiplerini öldürmesini isteyeceğim. Ellerine ayaklarına yapıştım hemen. Etme, eyleme dedim. Vebalini veremeyeceğin günahın altına girme. Gittikçe işin içinden çıkamadığım gibi aksine her şeyi yüzüme gözüme bulaştırmanın telaşıyla yalvarıp yakardım. Ne çok bahane ileri sürdümse de ikna edemedim. Ne kadar yalan söyledimse de kandıramadım. Çaresizlik içinde başıma gelecekleri düşünerek ağlayıp inlemeye başladım. Derken büyük bir gürültüyle aniden açıldı kapı. İçeri zebella gibi yedi zenci köle girdi. Biri sağ elimi, biri sol elimi, biri sağ ayağımı, biri sol ayağımı, biri boynumu tuttu. Biri kılıcını çekip başımda beklerken son biri kocamın yanında dikilerek, Efendimiz emredin, Kellesini gövdesinden ayırtıp, kellesini dicleye, gövdesini Fırat'a attırayım diye bağırdı. Kocam, katlimi ferman buyurunca, yanıma gelerek kızgın bir dille haykırdı. Son duana edip vasiyetini söyle. O an canımdan ümidimi kesip son kez baktım kocamın gözlerine. Onu aşkla, muhabbetle sevdiğimi, kendisini hiçbir zaman aldatmadığımı söyledim pişmanlık içinde. Tam da bu esnada, Koca karı içeri girdi Allah'tan. Kocama dönerek, oğlum üzerinde zerre kadar süt hakkım varsa, günahı olmayan bu kızı benim için bağışa diye ricada bulundu. Bir müddet öfkeli adımlarla odayı aşınladı kocam. Hırsla inip kalkan sırtı biraz yatışmış gibiydi. Koca karıya bakıp, peki hatırın için onu bağışlıyorum dedi. Yalnız yanağına karşılık göğsünde derin izler bırakacağım. Adamlarına emretti. Siz dışarı çıkın. Beni soydu ve sırtımla göğsümde derin yarıklar bırakıncaya kadar kamçıladı. Bayılmışım. Gözlerimi açtığımda kendimi evimde buldum. Artık burada daha fazla duramazdım. Nereye gideyim diye düşünürken, üvey kardeşlerimin evi geldi aklıma. Gerisi malumunuz. Hikayesini bitirdikten sonra halifeye dönmüş kapı güzeli ve ''İşte merak ettiğiniz, göğsümle sırtımdaki derin izlerin sebebi bu efendim.'' demiş. Sıra üçüncü güzelle gelmiş. Bana ''Köpük çiçeği derler.'' diye söze başlayıp devam etmiş. Gerçek adım fehimedir. Ne ki ablalarım gibi başımdan geçen ilginç bir hikayem yoktur. Evin dirlik düzeniyle ilgilenirim. Dün akşama kadar gayet mutlu ve huzurlu bir yaşantımız vardı. Ta ki siz geldiniz... Ne dirliğimiz kaldı, ne düzenimiz. Kız kardeşlerin üçünü de dinleyen Harun Reşit, vezirine dönerek emretmiş. Bu hikayelerin hepsini derhal yazdırıp kayda geçirin. Ardından su güzeline çevirmiş bakışlarını. Zübeyde, kardeşlerini köpeğe döndüren şu ifriti çağırabilir misin? Kız, evet anlamında başını sallayıp cevap vermiş. Çağırabilirim. Bir gün olur da bana seslenmek istersen deyip saçlarından bir tutamını vermişti bana. Bunları yaktığım zaman geri geleceğini vaat etmişti. Koynundan çıkardığı bir tutamlık saçtan birkaç tel koparıp yakmak için, izin istemiş, izni alınca telleri tutuşturur tutuşturmaz, büyük bir sarsıntıyla yarılmış yer. İçinden peri kızı kılığında bir cin çıka gelmiş. Karşısında koskoca halifeyi görünce, saygıyla eğilmiş önünde, Buyurun sultanımız ne emretmiştiniz diye sormuş. Bunun üzerine Harun Reşit ondan köpekleri eski haline getirmesini istemiş. Sultan henüz dileğini tamamlamadan köpekler birden eskisi gibi güzel ve genç kızlara dönüşü vermiş. Halife gayet memnun, bir arzum daha olacak deyince cin emredin sultanım diye karşılık vermiş. İkinci genç kızı işaret ederek bunu döven adam kimdi diye sormuş halife. Cin susmuş bir süre, Harun Reşit gazaplanarak derhal cevap vermesini isteyince, istemeye istemeye konuşmuş. Bu genç kızı döven, sizin öz be öz oğlunuz emindi efendim. Kulaklarına inanamamış halife, vay be diye söylenmiş. Oğlunu huzuruna çağırtıp hatasını telafi etmek istemiş. Oğlum bu senin eski hanımındır, hemen şimdi onunla nikah tazeleyeceksin. Oğlu zaten pişman olduğunu söyleyip seve seve kabul etmiş. Bunun üzerine hemen oracıkta nikah tahsil eyip, evlerine geri dönmüşler. Harun Reşit, Cine artık gidebilirsin deyip teşekkür etmiş. Cin geldiği gibi bir anda gözden kayboluverdikten sonra, küçük kızla eski haline dönen ablalarını yine oracıkta üç dilenci köse ile evlendirip, bu tek gözleri kör şehzadeleri iyileştirip kendine danışman seçmiş. Geriye kalan büyük kızla da kendi evlenmiş. Şafak sökmeye yakın gülümseyen gözleriyle şehriyara bakıp gayet yumuşak bir dille ''Hikayelerin burada bittiğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz efendim.'' demiş Şehrazat. Akabinde eklemiş. Bundan güzeli üç elma var daha sırada. Nazik parmaklarıyla ağarmakta olan güneşi işaret ederek Müsaadenizle yarınki geceye ama. Her geçen gün kadınlara olmasa bile Şehrazat'a karşı ilgi duyduğunu hissederek açığa vurmadığı sevinciyle ayağa kalkmış Şehriyar. Gece bastırınca yeni masalını anlatmaya koyulmuş yine Şehrazat.